اَجْرَهُمْ bi مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Nakhil Suresi 97. ayette Cenab-ı Hak sizden iman eden mümin olduğu halde salih amel işleyen erkek veya hanımlara biz güzel bir hayatı hoş bir hayatı yaşatırız ve onlar Yaptıklarının en güzeliyle ücret alacaklar, en güzeliyle sevaba kavuşacaklardır, buyurur. İman etmenin zevkini, iman etmenin gereklerini, iman etmenin her türlü farkını yaşamak durumundayız. Bilelim ki imandan mahrum olanlar, yaratıkların en şerlileridir. Kur'an öyle buyurur estağfirullah اِنَّ شَرَّتْ دَوَابِ اِنْدَ اللّٰهِ اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا Enfal suresi 55. ayette Yaratıkların yeryüzünde debelenen varlıkların en şerlisi iman etmeyen e, küfreden insanlardır buyurur. İnsanların çoğu imandan gerçek anlamda Allah'ın razı olacağı imandan uzaktırlar. Kur'an'da yine bu da ifade edilir. Velakinne ekseren nasi la yu'minun. İnsanların çoğu iman etmezler, mümin değillerdir. Hud suresi 17. ayette olduğu gibi. Evet, iman vahye sarılarak ispat edilir. Hepimiz mümin olduğumuzu ifade ediyoruz. Müminliğimiz Kur'an'a uyduğumuz oranda geçerlidir. Kur'an'a uymayan Allah'a hakkıyla itaat ve ibadet etmeyen, vahye sarılmayan iman etmiş, kabul edilmez. Mümin olmak aslında kolaydır. Formalitelere falan gerek yok. Tevhid kelimesini anlamıyla birlikte söyleyen kimse, Kur'an'ın tümüne iman ettiğini de kabul ettiği müddetçe e, iman etmiş olur. Öyle e, ekstra bir e, başka bir gerek söz konusu değildir. İman etmek, mümin olmak kolay ama e, hele İslam'ın e, hakim olmadığı günümüzdeki gibi ortamlarda mümin kalmak zordur. Mümin kalmak e, ve mümin olarak ölmek. E, i̇şte o esas e, zorluk demeyelim bugün zorlaştırılan e, suni olarak önümüze bir sürü engeller konulduğu için e, problem haline getirilen husustur ki mümin olarak ölmek için, tabi mümince yaşamak icap eder. Bunun için de unutmayalım ki, imanı bir ağaca benzetirsek ki, Kur'an-ı Kerim güzel bir ağaca benzetir, iman ağacının meyvesi amellerdir. İmanın kalpte hapis gibi bir düşünceye dönüşmemesi açısından, onun bütün hayatımıza yön vermesi, yaşayan düşünce olmaktan çıkıp insanları canlandıran bir amele dönüşmesi e, mutlaka icap eder. E, her insan bir şeylere inanır ama bizim imandan kastımız Allah'a ve Allah'ın iman edin dediklerine gerçekten iman etmektir. Hem de gözümüzle görür gibi şahitlik yaparcasına şehadet ifadesini e, çok net olarak söylediğimiz gibi bütün dünyaya ilan edilecek bir hakikat olarak bütün onun özelliklerini tatmış ve bilen bir insan olarak imanı içimizde besleyeceğiz ve dışımızdaki insanlara davet ve tebliğimizle ilan etmiş olacağız. Evet, imanla ilgili bazı sünnetullah kabilinden e, ayetlerde ifade edilen hususlardan bazılarını inşallah sizlerle paylaşacağım. Estauzu billahi vela tehinu vela tahzenu ve entumul alevne in Müminlerin aslında e, galip gelecekleri ve üstün olacakları Kur'an'ın vadidir. Gerçek anlamda iman etmiş, gerçek anlamda mümin olduğumuzu ispat etmiş olsak bu vaatler gerçekleşecektir. Ee, ayet Okuduğum ayette ifade ediliyor ki e, siz üzüntü içinde olmayın, e, gevşek davranmayın, e, iman ettiğiniz müddetçe en üstün olan sizsiniz. Ali İmran Suresi 139. ayet. Yine وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِر۪ينَ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ سَب۪يلًا Kafirlere, müminlerin üzerinde Allah bir yol, bir üstünlük vermemiştir. Yani müminler kafirlerden daha üstün olacaktır denilir. Nisa suresi 141. ayette. Yine Talak suresi 3. ve 4. ayetler Allah'tan hakkıyla sakınan ittikaz sahiplerinin ne? Allah çıkış yolları verecektir. Ummadıkları yerden de onları rızıklandıracaktır diye vaadi söz konusudur. Yine Rum suresi 47. ayette ve Kana Hakkan aleyna Nasrul Müminin bizim üzerimize Müminlere yardım etmek haktır, görevdir der Cenab-ı Hak. O yüzden Müminler aslında dünyanın en üstün insanları olma, en şerefli, en izzetli olduklarını gösterme durumunda olacaklardır. Gerçekten iman etmiş olmaları şartıyla. Maalesef diliyle iman eden veya iman ettim dediği hususları bile yeterince bilmeyen, imanlarına şirk ve zulüm karıştıran insanların e, müminim demeleri kendilerini de kurtarmıyor, Allah'ın vaadine de muhatap hale getirmiyor. O yüzden imani esasları Kur'an'dan yola çıkarak iyi bilmek ve onları şeksiz ve şüphesiz bir şekilde gönlümüze ve hayatımıza yerleştirmek durumunda olmalıyız. İmanın geçerli olması için tümüne inanılması gerekiyor. İman esaslarının bir tanesine inanmayan tümüne inanmamış kabul edilir. Ve dünyada bile böyle kimselere ciddi manada cezalar söz konusudur. Estağfurullah. Efet <gülüyor> minona <gülüyor> bi bağdı el kitabı ve tekfuruna bi bağt. Fema cezav men yfa l uzalik minkum. İlla dünya. Leyel-mel kıyamete yuradun ila eşed-ül azabem Allahu bi-gafilin amma Bakara suresi 85. ayette Siz kitabın bir kısmına iman edip bir kısmını kabul etmiyor, ret mi ediyorsunuz? Sizden böyle yapanların cezası dünyada rezillik ve rüsvaylıktır. Ahirette de en şiddetli azaba atılmaktır. Allah yaptıklarınızdan gafil değildir buyrulur. O yüzden kitabın bir kısmını kabul edip bir kısmını siyasetle, sosyal hayatla, diğer düzenlemeyle ilgili olsun kabul etmekte tereddüt edenler veya kabul etmiyorcasına başkalarını Allah'ın hükümlerine tercih edenler, dünyada da rezil ve rüsvay bir hayat yaşayacaklardır. Allah'ın vaadi budur. Ee, ahirette de tabii şiddetli bir azap. Ee, o yüzden Allah'la alay eder gibi, imanla alay eder gibi, bir kısmını kabul edip, bir kısmını reddetmek, pazarlığa yönelmek, Allah'ın dünyada bile cezalandırmak durumunda olduğu çirkinliktir. Yine Kur'an hükümlerinden birini olsun beğenmemek, hakir görmek, alay etmek, küçümsemek, bunlar da kişiyi mümin olmaktan çıkartır. Mümin olmaktan çıkartan hususlar, Genel olarak şu şekilde sayılır. Birisi istinkardır, inkar etmek, haramı helalı kabul etmemek, Allah'ın hükümlerinden birini olsun kabullenmemek, inkar etmek. İstihkar hakir görmek, dinin herhangi bir hükmünü beğenmemek, hakir görmek, istihza alay etmek, dinle alakalı bir hususu alay konusu yapmak, şaka veya gırgır mevzuna getirmek. Ee, yine e, bir tanesi de istihfaf hafife almak, e, önemsiz kabul etmek. Yani namaz kılmasak da Allah bizi affeder. Nasıl olsa kafirleri cennete koyacak değil ya, e, biz de elhamdülillah müminiz deyip e, böyle dinin bazı emirlerini ve yasaklarını e, küçük görmek, önemsiz görmek kişiyi iman dairesinin dışına çıkartır. Yine müminin imanının geçerli olması için ölüm anında olmaması veya böylesine e, gönlüne tümüyle yerleştirmeden e, ziya gibi başka şeylerden dolayı iman etme görüntüsü vermesi bunlar e, kişiyi mümin olmaktan çıkartır. Evet, bugünkü tevhidi problemlerimiz imanla ilgili hassasiyetimizin olmamasının sebeplerini de izah etmeye çalışayım. Sonra e, hutbeme son vereyim. E, gerçekten kişilerin Allah'ın istediği gibi iman etmemesinin sebeplerinin en başında cehalet gelir. İnsanlar dini Allah'tan, iman esaslarını Kur'an'dan öğrenmiyor maalesef. Kulaktan dolma bilgilerle Yer yer sadece sohbet ve vaazlarla dinini öğrenmiş oluyor. Yeterince Allah'ın kitabını talim etmiyoruz, dini ondan öğrenmiyoruz. Hurafelerle, efendim, yanlış bilgilerle, atalarımızdan devraldığımız hususlarla dinimizi ikame ettiğimizi zannediyoruz. Yine yeterince emri bil maruf yapılmıyor. Bilenler bilmeyenlere bu işleri öğretme veya bir kötülüğü engelleme durumunda değil. Hani trafik polisinin olmadığı bir yerde veya bir ilçede nasıl insanlar trafik kurallarını rahatlıkla ihlal ederse işte emri bil maruf yapmayan, birbirlerine kötülükleri engellemeyen Allah'ın polisi, Allah'ın askeri konumunda ne devletin ne diğer şuurlu Müslümanların görev almadığı durumlarda halkın böylesine kural ihlalleri yapması, ilahi itaat edilecek hususlarda itaat etmemesi gayet doğal kabul edilebiliyor. Siyasi baskıların, dayatmaların, yönlendirmelerin de e, yeterince tevhidi imanı hayata yaşamamak geçirmemek e, konusunda ciddi katkısı var e, devletin din anlayışının e, resmi yaklaşımın e, yumuşatılmış lası olmayan e, reddedilmesi e, gereken esasların içerisinden alındığı e, bir e, halk dinine bir devlet dinine dönüştürülen yönleri var Dolayısıyla bunlar da tevhidi imanın önünde ciddi manada engel oluyor ve insanlarımız bu sebeplerden de kendilerinden beklenen mümince tavırları sergileyemiyor. Yine insanlar rububiyet tevhidini, onun da bir kısmını yeterli görüyorlar. Yaratıcının Allah olduğunu kabul etmek, Allah'tan başka ikinci bir tanrı olmadığını benimsemek, izahı açılımı söz konusu olmadan kişiyi mümin olma konusunda yeterli bir inanca sahip olduğunu düşündürüyor yani eğer Hristiyan değilse Darwin teorisine inanmıyorsa Efendim yaratıcının Allah olduğunu kabul ediyorsa bunların mümin olmak için kafi geldiğini düşünüyor insanlar. Halbuki Allah'a ait isimlerin, sıfatların, özelliklerin, sadece Allah'a atfedilmesi ve o konuda başka hiçbir şeyin şirk koşulmaması, Allah'ın varlığını kabul etmek gibi hükmünün de emrinin de tek geçerli hüküm ve emir olduğunun yaşayışımızla ispat edilmesi gerekiyor. Yani hayatın merkezine Allah'ı, O'nun hükümlerini almamız, davranışlarımızı O'nun emir ve yasaklarına uygun hale getirmemiz, O'nun kitabını aramızda hakem kabul etmemiz, mümin olmak için esaslardan biri olduğunu pek değerlendirmiyor halkımız. Yine mürciye ve hariciye anlayışı da gerçek tevhidi anlayışın önünde engel olarak duruyor. Tekfircilik ne kadar ciddi bir problemse aslında ondan daha büyük problem mürciye anlayışıdır. Yani iman ettim diyen kimseye yaptığı amellerin zarar vermeyeceği la ilahe illallah diyene ne tür davranış sergilerse sergilesin bunun cehennemden nasıl olursa olsun kurtulacağı anlayışı söz konusu edilmiş. Yani iman ayrı, amel ayrı gibi e, dejenereye uğramış e, imanın e, sadece sözle kalsa bile kişiyi kurtarabileceği yaklaşımı e, ciddi manada tevhidin önünde bir engeldir. Tabi haksız tekfir de ee, bu problemlerden bir tanesidir. Ee, dünyevileşmek, lüks, israf ve refaha, rahata düşkün olmak da e, tekliflerden kaçınmaya, kafirlere özenip e, dünyayı sahte bir cennete dönüştürmeye yönelik ahiret bilincinden insanları alıkoyan ciddi manada imanın önünde engellerden birisidir. Çevre şartları dediğimiz eğitim, medya, sosyal hayat, ekonomik şartlar sistemin uzantısı olan bütün davranış biçimleri işte kafirlere karşı dostane davranmalar, ilişkiler onun yanında işte reklamların özendirdiği şekilde her türlü haramlara meyledebilme kişiyi kimliksiz hale getirebiliyor. İmani özelliklerden uzaklaştırabiliyor. Yine müminler bugün kendi dinleriyle iftihar edecek bir durumda değil. Yer yer aşağılık duygusu içerisinde kafirleri daha fazla gözünde büyüterek onlara benzemeye çalışıyorlar. Bu da imana zarar veren bir husus olabiliyor. Davetçiler örnek bir yaşayış sergilemiyor. Alimler peygamberin örnekliği gibi bir örnekliği günümüze taşıyamıyorlar. Sadece laf üretiyor alimlerimiz ve davetçilerimiz. O yüzden bunun da ciddi manada bir boşluk oluşturduğu söz konusu olabiliyor. Bilgi kirliliği ciddi manada imanın önünde engel. Facebook'ta veya benzeri sosyal medyada daha çok olduğu görüldüğü gibi ee, müminler e, bildiklerinin ahlakını kuşanmıyorlar e, ve e, herkes herkesi çok rahat e, suçlayıp tekfir edebilecek noktaya gelebiliyor. Ümmet bütünlüğüne, vahdete, tevhide yönelik gayretler yerine e, ciddi manada e, herkes kendini e, alim kabul ederek e, bir otorite gibi görüyor ve kimse özellikle müminlerin ümmet olmasını, tevhidin vahdete dönüşmesini öne çıkartmıyor. laikliğin de tabi ciddi manada sadece devlet politikası gibi algılamayın. Halka da mal olmuş yer yer laiklik anlayışının tevhidi imana zarar verdiğini de hatırlamış olalım. Din ayrı, dünya ayrı, ibadet ayrı, kabahat ayrı diyen Kur'an tamam öyle diyor eyvallah ama ama diye gerekçeler sunan günlük hayatın açtığı yönlendirdiği durumlarla Kur'an arasında bir irtibatı sağlama zorunluğunu duymayan çok dinli olmayı kabul eden Allah'ı göklerin hakimi olarak kabul ettiği gibi tüm hayatını düzenleyecek esasları vaz etme yönüyle görmeyen, yönetimi efendim ilahi özellikler gibi algılayıp onu da yüceltip kutsallaştıran anlayışlar tevhidi imana tabii ki zarar veren unsurlardır. Evet bütün bunları bilerek tedbirimizi almak ve çocuklarımıza bütün bu engelleri aşabilecek bir imanı verebilmek mecburiyetimiz var. E, unutmayalım ki bütün herhangi bir peygamberin e, karşılaştığı zorluklar bizim karşılaştığımız zorluklardan çok daha büyüktür Ve bizde bizden öncekilerin başlarına gelen sıkıntılar bizim başımıza gelmeden cennete girmeyi ümit etmemiz Kur'an'ın bizi suçladığı bir durum olabiliyor. Ondan dolayı şikayet etmek, gerekçeler bulmak, mazeretler üretmek yerine bizden çok daha zor şartlarla yaşayan eski ümmetleri, bizden çok daha zor şartlarla imtihan olan Suriye'deki, Irak'taki, Filistin'deki Müslümanları dikkate alarak çok daha fazla gayret göstermek imanımızı ispat edecek mümince davranışlarımızı öne çıkartmak mecburiyetimiz var. Başka dava adamı insanlarla bile mukayese edilemeyecek şekilde günlük işlerle kaybolup gidiyoruz. Sanki dünyaya geçim için gelmiş, para kazanmak, çocuklarımızın nafakasını temin etmek üzere gelmişiz. Diğer konular teferruatmış gibi kalıyor. Halbuki İman ve imana dayalı salih ameller esastır. Onun dışındakiler teferruattır. Ee, hayatın merkezine tekrar edeyim, Allah'a kulluğu koymak, Allah'la irtibatımızı devamlı güçlendirmek, her yaptığımızı O'na ibadet e, olacak şekilde, e, O'nun emirlerine uygun şekilde yaşamak, imanın e, ispatıdır, göstergesidir. İnşallah ee, mümin olduğumuz e, iddiasını e, salih amellerimizle kendimize ve Rabbimize ispat ederiz ve mümince e, e, iman edip mümince yaşar, mümince ölürüz ee, inşallah. Ela inne el kelam ve ebla'l-nizam kelamullahi'l-melik'il-aziz'il-allam kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam ve izah Kureyş Kur'an fes temi olah be ancit olalik mithur hamun auz bilahe <Sessizlik> min shaitanir <Sessizlik> rajim bismillahi r-Rahmanir Rahim